İsa, Yahudi'ye beyt doğduğu zaman, müneccimler Kudüs'e gelip, Yahudilerin kralı doğan zat nerededir? Çünkü onun yıldızını şartta gördük ve ona secde kılmaya geldik, derler. Bunu işiten Kral Hirodes'in yüreği oynar. Müneccimleri gizlice çağırıp çocuğu araştırmalarını ister. Bulduğunuz zaman bana haber verin ki, ben de gelip ona secde kılayım, der ve onları... Beytlehem'e gönderir. Onlar da şarkta gördükleri yıldızın izince gidip çocuğun bulunduğu eve ulaşırlar. Eve girip anası Meryem'le çocuğu görünce yere kapanıp ona secde kılarlar. Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada kendilerine bildirildiğinden memleketlerine başka yoldan giderler. Müneccimler yola çıktıktan sonra Rabbin meleği Yusuf'a rüyada görünüp Kral Hirodes'in İsa'yı öldürmek istediğini, bunun için onu ve anasını Mısır'a götürmesini, ikinci bir bildirme kadar orada kalmasını söyler. Yusuf da Meryem ve İsa'yı alarak Mısır'a götürür. Kral Hirodes, müneccimler tarafından aldatıldığını anlayınca çok kızar. Beytlehem'de ve bütün sınırları içindeki iki veya daha küçük yaştaki çocukları öldürdür. Hirodes'in ölümünden sonra, Yusuf, meleğin bildirmesi üzerine çocuğu ve anasını alıp İsrail diyarına döner. Herodesin yerine oğlunun kral olduğunu öğrenince oraya gitmeye korkar ve rüyada verilen bilgi üzerine Galile taraflarına çekilir ve Nasır'a oturur. İsa büyür, kuvvetlenir ve hikmetle doğar. Allah'ın inayeti de ondan ayrılmaz. Bu arada İsa 12 yaşına gelince Yahudi geleneğine uyularak fısıh bayramı dolayısıyla Kudüs'e götürülür. Onu kaybeden ailesi daha sonra mabette muallimler arasında dini tartışmalar yaparken bulur. İsa'nın sorduğu sorular ve verdiği cevaplar oradakileri hayretler içinde bırakır. Sonra ana babasıyla Nasır'a gelir ve onlara itaatli olur. Bu dönemde de İsa, hikmet ve kamette, Allah ve insanlar nezdinde inayette ilerleyip mesafe kat eder. İsa'nın öğretilmediği halde kutsal yazıları açıp onları okuması insanları şaşırtır. Hz. İsa'nın tebliğ faaliyetine başlaması hakkında İncil'lerde verilen bilgileri de şöyle özetlemek mümkündür. İsa, 30 yaşlarına geldiği sıralarda Hz. Yahya, ''Tövbe edin, çünkü...'' ''Göklerin melekutu, hükümranlığı yakındır.'' diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıkar. Kudüs, bütün Yahudiye ve bütün Erden çevresi ona gelip günahlarını itiraf eder ve Yahya onları vaftis etmeye başlar. Mesih olmadığını, kendisinin suyla vaftis ettiğini, kendinden sonra gelecek olanınsa kutsal ruhla ve ateşle vaftis edeceğini bildirir. Onunla beraber Yahudiler büyük bir ümitle Mesih'i beklemeye başlarlar. Bu sırada İsa vaftis olmak üzere Galile'den Erden'e gelir. Yahya asıl kendisinin onun tarafından vaftis edilmeye muhtaç olduğunu söylerse de İsa, şimdi bırak çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerekir der. İsa vaftis olunup sudan çıktığında gök açılır, ve kutsal ruh bedenleşmiş bir surette güvercin gibi onun üzerine iner ve gökten ''Benim sevgili oğlum budur, sensin ve ondan senden hoşnutum diye bir ses işitilir. Sonra İsa ruhul kudüsle dolu olarak erdenden döner, ruh tarafından çöle sevk edilir. Kırk gün kırk gece oruç tutar. Bu arada iblis tarafından denenir, Şeytan İsa'yı kandıramaz. Hz. İsa'nın bir veya üç yıl süren tebliğ faaliyeti sırasında gelişen olaylar, onun biyografisi niteliğinde olan İncil'lerde geniş biçimde ele alınmaktadır. Bunlar ana hatlarıyla şöyledir. İsa'nın asıl tebliğ hayatı Galile'de geçer. Bu bölgede değişik yerleri dolaşan ve birkaç defa Kudüs'e giden İsa, iki defa kendi memleketi olan Nasıradan çıkarılır. Gittiği yerlerde halka vaaz eder, meseller vererek gerçekleri anlatır, muhataplarına vaktin tamam olduğunu, Allah'ın melekutunun, hükümranlığının yakın olduğunu, tevbe etmelerini ve İncil'e inanmalarını bildiren İsa, Değişik zamanlarda ve yerlerde birçok mucize gösterir. Suyu şaraba dönüştürür, çeşitli hastalıklara yakalanan insanları, kör ve dilsizleri iyileştirir. Kötü ruhları çıkarır, ölüleri diriltir, çöldeki fırtınayı yatıştırır. 5000 bin kişilik bir topluluğu, 5 yemek ve iki balıkla doyurur. Ölümünü ve dirilişini önceden haber verir, kendi sureti değişir. İsa'ya inananlar çoğalır, Buna karşılık, Cumartesi ile ilgili kuralları ihlal etmesi Yahudi otoritelerince tepkiyle karşılanır. İsa kendisine inananlar arasından havari denilen 12 kişi seçer. Onlara nasıl dua edeceklerini öğretir. Meşhur dağ vaazını verir. Yazıcıların ve ferisilerin çeşitli vesilelerle yönelttikleri eleştirileri ve sordukları soruları cevaplandırır. Havarilerini civar köy ve kasabalara göndererek Allah'ın hükümranlığını haber vermelerini ister. Yahudilerin özellikle de onlar içinde en mutasip grup olan Ferisilerin dini yanlış yorumladıklarını, sadece dış görünüşe önem verip asıl manayı unuttuklarını vurgular. Yahudilerin dini anlayış ve yaşayışlarına yönelttiği tenkitler onların tepkisini çeker ve İsa'yı, ...yok etmeye karar verirler. Havarilerden biri olan Yahuda İskariot... ...İsa'yı ele vermek için... ...başkahinlerle... 30 gümüş para karşılığında anlaşır. Ancak fısıh yemeği sırasında İsa... ...Petrus'un sürçeceğini... ...kendisinin de ele verileceğini bildirir... ...havarilerinden uyanık durup... ...dua etmelerini ister biraz uzaklaşıp secdeyi kapanır ve dua eder. havarilerse onu dinlemeyip uyurlar. Kısa bir süre sonra Yahuda İskariot, Romalı asker ve Yahudilere İsa'yı gösterir ve tutuklatır. Sanhedrin denilen yüksek dini meclis İsa'yı sorguya çeker, öldürülmesine karar verilir. Ertesi gün tekrar toplanan Sanhedrin İsa'yı Roma'nın bölge valisi Pilatus'a gönderir. Zira idama mahkum etmek resmen Roma valisinin yetkisindedir. Ancak Romalı idarecilerin dini meselelere karışmadıklarını, dolayısıyla Platonun önünde İsa'yı dini düşünceleri sebebiyle suçlamanın idam cezasını onaylatmayı sağlayamayacağını bildiklerinden onu halkı Romalılara karşı kışkırtmak, kendisini İsrail'in kralı olarak tanıtmak ve böylece Roma kaiserinin hakimiyetini inkar etmekle itham ederler. Pilatus, İsa'yı sorguya çeker, fakat söz ve eylemlerinin suç oluşturmadığı kanaatine varır. Bunun üzerine onu salı vermek isterse de Yahudiler, İsa'yı suçlamakta ısrar ederler. Pilatus, sorumluluktan kurtulmak için çare arar. İsa'nın Galile'den olduğunu öğrenince onu Hirodes'e gönderir. Hirodes, İsa'yı sorgulayıp Pilatus'a iade eder. Gönlü İsa'yı affetmekten yana olan Platos, sonunda halkın baskısı karşısında haça gerilmesini kabul edip İsa'yı onlara teslim eder. Bunun üzerine Yahudiler İsa'yı Golgota denilen yere götürürler, dikenlerden bir taç örüp başına koyarlar. Onunla alay edip üzerine tükürürler ve çarmıha gererler. Başının üzerine de Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı diye bir yazı asarlar. Cuma günü sabah saat 9'da haça gerilen İsa, öğleden sonra saat 3'te ruhunu teslim eder. Ölümü anında ''Allah'ım beni niçin bıraktın?'' diye seslenir. Askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deler. İsa'nın cesedini Pilatus'tan izin alıp mezara koyarlar. Pazar günü İsa'nın kabrini ziyarete gelenler mezarın boş olduğunu görürler. İsa dirilmiş olarak onlara görünür. Resullerin işlerindeki bilgiye göre İsa elem çektikten sonra 40 gün süreyle onlara, havarilere görünerek kendisini birçok delille diri göstermiş, Allah'ın melekutu hakkında onlara öğütlerde bulunmuş, talimatlar vermiş, öğütlerini söyledikten sonra onlar bakarken yukarı alınmıştır. Markos'taki bilgiye göre İsa göğe alınınca Allah'ın sağına oturmuştur. al Suresinin 45. ayetinin tefsirine bir sonraki programda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren